Bir yarım saat kadar size büyük sahabeden bahsedeceğim bir gün. Çok büyük bir sahabe. Herkesin bildiği doğuda güneyde dünyanın her tarafında meleklerin andığı bile sahabe. İzah edeceğimiz sahabe. Elhamdülillahi rabbil alemin vel ağibetü lil müttekin ve la udvane illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı vel murselin salavatullahi ve selamu teala aleyhim ve aleyhine ecmain. Allahümme a'llimna bima yenfavna ve enfa'na bima allemtena fe inneke alama teşevi kadir. Allahümme a'izzel islama vel muslimin ve ali kelimetel haqqı ve addin bir rahmetike yarhaman rahmin. Allahümme enel haqqa haqqan ve zukh netiba ve enel batıla batılan ve zukh neşnebe ya rabbel alemin. Ey bizim Allahımız sen bizlere hakkı hak göster ona tabi olmayı batılı batıl göster ondan uzak olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi İslam'ı yücelttiğin gibi ehlini de yücelt. Muvahhitleri, akaidi, selimleri sen yücelt. Onların yardımcı sol Ya Rabbi. Dünyada senin uğruna cihad eden, ilahi kelimetullah için gayret eden Züreyi Müsleme, Müslüm, Müslüman zümresine sen yardım eyle Ya Rabbi. Bizlerin ara, arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan gelip bizleri haktan uzaklaştırmak için, aramıza fitne düşürmek için çalışan zümrelere fırsat verme ya Rabbi. Evet, değerli kardeşlerim, bugünkü izah edeceğimiz sahabe, Ebu Eyyub el-Ensari. Ebu Eyyub el Ansari, Bu zattan bahsedeceğiz. Bu zatın adı Halid, bin Zeyd, bin Kuleyb. Kuleyb'in oğlu, Zeyd'in oğlu Halit. Adı Halit bin Zeyd. Zeyd'in oğlu Halid kendisi Neccar kabilesinden ve Medine-i Münevvereli Medine-i Münevvereli Neccar kabilesinden Halid'in oğlu Zeyd evet biz bunu Ebu Eyyub'ül Ensari olaraktan biliriz Eyyub'un babası Ensar kabilesinden Ebu Eyyub olaraktan hem tarihlerde hem de muhtemet kitaplarda bu isimi zikretmişlerdir bundan dolayı bu sahabe büyük bir sahabedir çok büyük bir sahabedir. Bu sahabenin şanı şerefi ve heyecanı melekler safında anıldığı gibi kıyamete kadar da müvahhidlerin kalplerinde nakış kurmuş ve gönüllerine yerleşmiş büyük bir sahabedir. Evet bu sahabe bu sahabe Ensar kabilesinden olup Allah bunun yüceliğini dünyada dünyada her tarafta Şanı şerefini yüceltmiştir. İnsanlar arasında bunun baş, bambaşka bir sevgisi vardır. Bambaşka bir sevgisi vardır bu zatın. Niçin olmasın? Çünkü bu zatın evine Allah'ın Resulü misafir oldu. Allah'ın Resulü konakladı. Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zatın evine gelip deve sıktığında Bırakın devemi, deve memurdur. istediği yere inecektir. O emri almıştır. Ona engel olmayınız. O yıkacağı, yatacağı, konacağı yeri biliyor demiştir. İşte bu şerefe de Hazreti Ebu Eyyubül Ensari nail olmuştur. Evet değerli kardeşlerim, Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kasva ismindeki devesine binip Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra uğradıkları ilk yer Kuba olmuştur. Kuba biliyorsunuz Medine-i ya bitişmiş bir şehirdir. Oranın bir iklimi olmuştur. Kuba Mescid, Kuba. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'da dört gün kalmıştır. Burada Mescidi Kuba, Kuba Mescidini inşa etmiştir allah Resulü. Ancak bundan 15-20 sene ee, bizler Medine-i Münevvere ziyarete gittiğimizde orada çok bir zaman kalan bir kardeşimiz Kuba mescidinin şu anında bulunduğu yerin tam karşısında tam karşısında aldı bizi oraya götürdü. Dedi hocam dedi. İşte dedi Resulü'nüşan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh geldiğinde geldiğinde işte burada bu mevkiide burada Peygamber Efendimiz namaz kılmıştır ve Mescid-i Kuba'nın yeri aslında buradır dedi. Tam şimdiki Kuba Mescidinin tam karşısında, yanılmıyorsam tam karşısı, tam karşı bahçelerin içerisinde, bahçelerin içerisinde burasıdır dedi. Ancak burası istimlak edilmediğinden dolayı, etrafı bağ bahçe olduğundan dolayı, Yapılmasına pek müsaade edilmedi. Bunun karşısına Mescidi Kuba diyerekten inşa ettiler dedi. Ama bizim için önemli olan Allah'ın Resulü oraya geldi, dört gün kaldı. Orada ilk defa, ilk defa Le Mescidin takva ve iman, iman ve takvalık üzerine ilk defa Mescidi orada inşa etti. Kaç gün kaldı Allah'ın Resulü orada? Allah'ın Resulü orada dört gün kaldı. Dört gün kaldı dört gün kaldı ama Müslümanların ilk ayağını atacak. kalplerini bir araya getirecek, birleştirecek. İlaü kelimetullah'ın yuvası olacak. Mastar ve kaynak olaraktan orada bir şey icat etti. O da mescit. Mescit. Allah'ın resulü, Allah'ın resulü o mescide orada inşa etti. İşte bundandır ki Görürsünüz ecdatlarımız dünyanın her ne tarafına getmişler ise yetmişler ise gettikleri yerde kışla olsun karargah olsun mutlaka mescidi önce inşa etmişlerdir. Biz Mısır'da iken orada Özbek mahallesi vardır. Osmanlılar ilk gittiğinde oraya kunak kurmuşlar. Askeri de askeri birliği oraya indirmişler. Orada ilk defa bir mescid inşa etmişler. Hala Özbek mescidi derler orada. Özbekiye, Kahire'nin tam ortasında. Özbekiye diye bir yer var. Osmanlıların ilk karar kurmuş olduğu yerde. Ve orada da ilk defa mescid kurmuşlar. İşte bu Müslüman nereye giderse geçsin. Gayesini nakşedecek. Davasını anlatacak. Bildiğini bildirecek öğrendiğini öğretecek herkes için önderliğini ispat etmek için mutlaka bir mevki gerekiyor. En güzel mevki de Müslümanların bir araya gelecek, cem edecek bir yerdir. O da mescittir. Allah'ın Resulü ilk gittiği yerde Kuba'da dört gün kalaraktan bu mescidi inşa etmiştir. Evet, Kuba'da iken Medine-i Münevveri'nin ehli, herkesin gözü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğinde Geldi gelecek. Ne zaman gelecek? Acaba benim evime misafir olacak? Benim yanıma mı kalacak diye herkes bu marak içerisindeyken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla devesinin üzerinde yavaş yavaş adım var iken Medine-i Münevver'in ehli zümre züme yolun sağından solundan sağından solundan Allah'ın Resulü'nü heyecanla bekliyorlar. Evet. Her eve uğradığında seviniyor Allah'ın Resulü benim evimde kalacak. O evi geçtikten sonra üzülüyor. Ondan sonra ev, ev sahibi seviniyor. Allah'ın Resulü benim evimde kalacak. Evet her evin geçtiği zaman ev sahibi üzülüyor. Gelecek evin ehli devamlı seviniyor. Allah'ın Resulü benim evimde konaklayacak diye. Ama Allah'ın Resulü hiç kimseyi üzmüyor. Ben burada kalacağım demiyor. Onun hoşgörüsü rahmet peygamberi orada da izhar edilmiştir. Orada da izhar edilmiş ve gösterilmiştir ve demiştir ki benim devemin önüne geçmeyiniz İnneha Me'mura Bu emredilmiştir Emir almıştır O konaklayacağı yeri biliyor demiştir Evet, Adım adım görürken Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Devesi devesi, Ebu Eyyubül Ensari'nin önünde Bir boşluk vardı O boşluğa vardı O boşluğa Peygamber Efendimiz'in Devesi ıktı, Çöktü oraya Ancak Peygamber Efendimiz inmedi Devenin üzerinden inmedi Allah'ın Resulü. İnmeyince ip hala elinde sımsık tutuyor. Deve tekrar kalktı. Dolandı dolaştı tekrar. Önceki ıktığı yere geldi ıktı. ıkınca peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deveden indi. Benim misafir olacağım hane buradır dedi. O bir boşluk Ebu Eyyab-ül evinin önü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya inince sanki dünyanın hazinesi Eyüp'ü lan sardının oldu. Geldi devenin üzerinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşyalarını aldı. Aldıktan sonra götürdü. Ailesine müjdeledi. Ey Üm Eyüp, bize kimler geldi biliyor musunuz? Dünyanın dünyanın en şerefli insanı, rahmet peygamberi Muhammed'in Mustafa bize misafir oldu deyince Hanıme heyecanlaştı. Ne yapacağını bilemedi. Hemen çıktı evin üst tarafı iki katıdı. Üst tarafını temizlediler, ayarladılar. Allah'ın Resulü'nün inece bir konak haline getirdiler. Allah'ın Resulü geldi. Oraya yerleşti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır ben yukarıda kalmayacağım üst katta. Üst katta aşağıda kalacağım dedi. Aşağıyı tercih etti. Bunun üzerine... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ısrarı üzerine Ebu el Ensari itiraz etmedi. Ya Resulallah sizler bilirsiniz. Burası sizin için ayarlamıştır. Nerede kalın? ister altta kalınız, isterseniz üstte kalınız dediler. O gün gece yatar iken, yatar iken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatıyor. Yukarıda zaten ufak bir oda. O zaman kalktı. el Ensari dedi hanımına. Yahu biz ne yaptık dedi hanım dedi. Ne yaptık dedi Allah'ın Resulü altta biz üstte o bizim altımızda biz onun üstünde Vahi gelecek yürüyoruz toprak dökülüyor üzerine biz helak olacağız helak olacağız hanım dedi ne kadar büyük bir hata yaptık dedi bunun üzerine sabaha kadar yatmadılar sabaha kadar yatmayınca kalktılar sabah namazından sonra Eyyubül Ensari geldi. Resulü Zihan Efendi'm ısırna. Ey Allah Resulü! Gözümüz gözümüzden dokanmadı bir gün. Sabaha kadar uyuyamadık. Sen alttasın, biz üstteyiz. Senin geleceğim vahye engel oluyoruz. Dolayısıyla üstünde yürürükçe top ve toz düşürüyor, düşüyor senin üzerine. Bizler bundan rahatsız oluyoruz. Elallahu Resulü deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ey ey Eyûb hiç merak etme." benim ziyaretime gel insanlar var sahabeler gelecek misafirler gelecek yukarı çıkmaları çok zor olur aşağıda kalmam benim için daha elverişli deyince Eyyubül Ensari hazretleri sükunete erişti bunun üzerine diyor ki Hazreti Eyyubül Ensari o gece diyor ikinci gece diyor çok soğuktu diyor hava diyor hava gayetin soğuktu diyor biz yukarıda yatıyoruz diyor Evimizde de bir tane desti var, destiyi bilirsiniz. Desti kırıldı diyor. Kırılınca diyor, neredeyse su Allah'ın Resulü'nün üzerine akacak diyor. üzerimize örtmüş olduğumuz kötü bir kumaş var diyor, katife diyor. Bundan silmeye çalıştık diyor ki, Allah'ın Resulü'nün üzerine dökülen su akmasın. Ve onu sildik ve kuruladık. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine akmasını engelledik. Ama gene kalbimiz rahat olmadı. Ertesi günü indim. Dedim ki diyor: "Ey Allah'ın Resulü, annem babam sana feda olsun. Ben ve ailem aşağıda kalmanıza razı değiliz. Razı değiliz. Hatta bugün de şöyle oldu Allah Allah'ın Resulü. dersi su vardı, döküldü. Senin üzerine neredeyse dökülecekti. üzerimiz örtmüş olduğumuz yorganı sildik ki üzerine dökülmesin deyince Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü üzere üstüne çıkıp orada yatmaya razı oldu. Razı oldu." Eyyubi Ensari Hazretleri'nin evinde neredeyse 7 ay kadar kaldı. Misafir olarak dan. ne kadar büyük bir şeref, ne kadar büyük bir onur, ne kadar büyük bir sevgi, bir Allah'ın Resulü Eyyubi Ensari gibinin evinde kalsın. Evet Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü Eyyubi Ensari'nin varlık olaraktan, şahsi olaraktan evinde misafir kalmıştır. Ama bizler ümmeti olaraktan onu sevecek olursak onun gezinini yaparsak, onun yolunda yürürsek, sünnetini hia edersek, dediklerini yapacak olursak, o bizim her zaman bizim gönlümüzde misafirdir. Görmedik ama, görenler gibi seviyoruz. Oturmadık ama, gözüne bakmadık ama, gözüne bakanlar gibi ondan zek ve safa alıyoruz. İsmi anıldığı zaman, biz onun ismiyle zek ve safaya nail oluyoruz. Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü kim onu seviyor ise o onun gönlünde misafirdir. Kıyamete kadar bu Allah'ın bir büyük lütfudur. Bu büyük lütfudur. Evet değerli kardeşlerim, 7 ay kadar Eyyubül Ansari Hazretlerinin evinde misafir olaraktan kaldı. Daha sonra mescit yapıldıktan sonra yapıldı zaten... Etrafına odalar yapıldı, ailelerine odalar yapılınca Allah'ın Resulü o odalara geçti. O odalarda misafir olaraktan değil kendi evinde kaldı ve Allah'ın Resulü Eyyubi Lansari Hazretleri komşuluğu gene devam etti. Bunun üzerine Eyyubi Lansari Hazretleri diyor ki ey Allah'ın Resulü seni sevdim diyor. Allah'ın Resulü de diyor ki ey Eyyubi Lansari, ben de seni sevdim diyor. Ne kadar güzel bir komşuluk bu ne kadar güzel bir komşuluk evet hal böyle devam ederken değerli kardeşlerim günlerden bir gün günlerden bir gün Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun Allah ondan razı olsun günlerden bir gün tam öğlenin sıcağında mescidi saadetlere gitti mescidi saadetlere gitti mescidi saadetlerde orada Hazreti Ömer'i gördü Hazreti Ömer'e dedi ki ya Ömer dedi niye geldin bu saatlerde bu saatlarda siz çıkmazsınız. Ey Ebu Bekir dedi. Seni ne hale getirdi? Ne getirdiyse beni aynı şeyi getirdi dedi. Dedi ki ya Ebu Bekir, ya Omar. Ben acım dedi şu anda. Yiyecek bir şey bulamadım. Ben de onun için geldim dedi. Ey Omar dedi. Ey, ey, ey Ebu Bekir dedi. Bunun üzerine söz devam ederken Allah'ın Resulü geldi. Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidi saadetlerine geldi. Onları gördü. Ve onlara dedi, niçin geldiniz? Tabi Resulü Zişan Efendi'nin mi biliyor. Ey Ebu Bekir ve Omar, sizleri buraya ne getirmiş ise, aynı şey beni de buraya getirdi diye buyurdu. Yani onunla da bir şey yok yiyecek. Evet bakıyor musunuz değerli kardeşlerim? Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü ve onu seven iki tane sahabe ve cennette müjdelenen sahabeler yiyecek bulamıyorlar, içecek bulamıyorlar. Karınlarının aclığından dolayı evlerine duramıyorlar ve en sıcak zamanda, en sıcak zamanda mehsidi saadetlerde bulunuyorlar. Bunun üzerine Allah'ın Resulü buyurdu. Buyurun benimle dedi. Beraber çıkalım dedi. Ve birlikte gittiler Ebu Eyyubül Ensari'nin evine. Kapıyı çaldılar. Hanımı çıktı. ben ya Resulallah ve men maake. Sana ve seninle beraber olanlar hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü deyince Peygamber Efendimiz sordu. Nerede Ebu Eyyub deyince Ebu Eyyub bahçede Ya Resulullah dedi. Bu sesi Ebu Eyyub duydu ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzuruna geldi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geldi. Hoş geldin. Safalar getirdin. Ey Allah'ın Resulü. Ama bu halde görmenizi arz, arz etmiyorum. Ve asla bu saatlerde de dışarı çıkmanız çıkmazdınız deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durumu izah etti. Bunun üzerine, bunun üzerine bahçeye gitti hurma bahçesine. Eyyubi Sarı Hazretleri bir dal kesti. Bir dal kesti. O dalda üç çeşit hurma var. Tam hurma olmuş. Olmaya yaklaşmış. Bir kısmı da hiç olmamış. Bunu getirdi. Allah'ın Resulü'nün önüne sundu. Allah'ın Resulü dedi ki, ya Ebu Eyyub dedi sadece hurma olaraktan olanı getirseydin bize yeterdi dedi. Ey Allah'ın Resulü ben üç çeşit getirdim. Hem ondan tatarsınız hem ondan tatarsınız hem de ondan tatarsınız. Hangisinden arz ederseniz onu yiyebilirsiniz diye buyurdu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz'e buyurdu ki ey Allah'ın Resulü bununla karnınızı doyurmayınız. Ben sizlere bir kurban keseceğim bir oğlak keseceğim diye buyurdu. Allah Resulü burada da rahmet şefkatını gösterdi. Ey Eyüp dedi. Ey Eba Eyüp bize kul bize sağlam bir hayvan kesme. Sağlamayan bir hayvana getir de südünden başka hayvanlar istifa etsin diye buyurdu. Evet ya Resulullah dedi. Ben dedi sizlere bir oğlak keseceğim. Olağı kesti. İkiye böldü. Bir kısmını kızarttırdı, bir kısmını da pişirdi. Önüne geçirince Allah'ın Resulü bir kısmını aldı etten Ey Eyüp dedi. Al bunu dedi. Fatıma'ya götür dedi. Fatıma birkaç günden beri aç duruyor. O da yemek yemedi dedi. İşte baba sevgisi, baba aşkı Fatıma annemizi Fatıma annemizi kendisi yemeden ona yemek gönderiyor. Allah'ın Resulü. Aldı götürdü. Evet yemeği yedikten sonra yemeği yedikten sonra Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Bakınız felemmâ ekelu ve şebi'u yiyip doyduktan sonra galen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü buyurdu. Ben bunun için tek tek okuyorum. Bizdeki olan nimetleri göz önüne getirelim de Allah'a daha fazla şükredelim. Onun için ve şebiyü doydular. Galen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz buyurdu. Hubzun ekmek ve lahmun et. Hubzun ekmek ve lahmun et ve temrun hurma ve busrun Olmamış hurma, varut mu? E, yavaş olmuş hurma. Bu beş tane çeşidi yedik. Ey hesaplarım dedi. Ve demat aynahu gözlerinden yaş döktü. Allah'ın usulü. makale dedi. Ve lezi nefsi biyedi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, inne hazehu naim. İşte bu nimetlerden tüs elun anhu kıyame kıyamet günü sorulacaksınız. Feyz'e hesaptun miste haza. Böyle bir nimetler geldiği zaman fadaratun beydukum fihi fekulu elinize geçtiği zaman deyiniz bismillah bismillah deyiniz feiza shebiutum doyduğunuz zaman fekulu deyiniz elhamdülillah ellezî huve eşba'anâ bizi doyuran Allah'a hamdolsun ve aleyne bize inam eden Allah'a hamdolsun Faaftara bize ikram eden Allah hamdolsun deyiniz. Sümmenlahadan Resul sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra kalktılar ve Ebu Eyyubül dedi ki Ya Ebu Eyyub yarın benim evime geleceksin dedi. Yarın benim evime geleceksin dedi. Eyyubül Ensarı Hazretleri yaşlıydı. Yaşlı olduğundan dolayı Peygamber Efendimiz bu çağrısını duyamadı. Duyamayınca Hazreti Ömer dedi ki Hazreti Öme dedi ki: "Ey Ebu Eyyub" dedi. "Allah'ın Resulü yarın senin evine davet ediyor." dedi. "Evine gideceksin yarın." dedi. O zaman Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in davetine isticab ederekten ertesi günü evine gitti. Allah'ın Resulünde bir adet vardı. Kendisi de herhangi bir ikramda bulunan kişiye mutlaka bir ikramda bulunurdu. Allah'ın Resulüne kim ikramda bulunmuş ise mutlaka Allah'ın Resulü ona, ondan daha fazla büyük bir ikramda bulunurdu ertesi günü Eyyub-i gitti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna Peygamber Efendimiz ona tuttu ufak bir cariye verdi hizmetçi Ey ebe Eyyub dedi buna çok kibar davran dedi bunun hiçbir kötü halini görmedik dedi güzel davranacaksın dedi Peygamber Efendimiz onu ona hediye etti. Hediye verdi. Ebu Eyyub Hazretleri bu cariye ile evine döndü. Geldikten sonra, geldikten sonra hanımı gördü. Ümmü Eyyub, "Ya Ebu Eyyub, bu ne dedi?" Bu dedi, "Bize en büyük ikram eden Allah'ın Resulü bize ikram etti. Ne güzel bir ikram eden bir varlıktır." dedi. Ama bize tavsiyesi var. Allah'ın Resulü, "Buna güzel davranacaksınız." dedi. Aman güzel davranalım dedi hanım. Bunun üzerine hanımı dedi ki, biz buna nasıl güzel davranacağız? Allah'ın Resulü güzel davranın demiş. Ama en güzeli nedir? Ey Ebu Eyyub deyince, en güzeli bunu azat etmektir dedi. Ve Allah için bunu azat ediyoruz dedi. Ve azat ettiler o köleyi. Evet, bunun üzerine değerli, Kardeşlerim, değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine tavsiyede bulun eyleği yerine getirmiş oldu. Hazreti Ebu Eyyub Hazretleri bütün savaşlara katılmıştır. Allah Resul'den al, Muaviye Hazretleri'nin zamanına kadar bütün savaşlara katılmıştır. Hiçbir savaştan geri kalmamıştır bu zat. Evet, Muaviye Hazretleri zamanında İstanbul'un fethi için bir asker tezgah ediliyordu. Bu asker, bu asker Yezid'in yönetiminde olacak. Yezid Muaviye'nin oğlu, Yezid Muaviye'nin oğlu, Yezid Muaviye'nin oğlu bir ordu teşkil edildi. O orduya da kendisi katılmak istedi. Kim? Eyyubül Ensari. Ama yaşları da 80'i geçiyor bunun üzerine. Yavruları dedi, ey baba yetme sen çok yaşlısın. İstanbul gibi bir İstanbul'unu bir yer çok uzaktır sen gidip gelemesin. Deyince hayır ben gideceğim oraya. Çünkü Allah Resulünden bir ahlım var. Eşitmiştirim. Orada mutlaka fethedilecektir. Ben gideceğim orada. Fethettim ettim etmesem orada şehit düşerim. Daha sonra fethedildiği zaman orayı fetheden kişilerin ayaklarının altında, dallarının altında üzerimden yörürler bir onur duyarım diye buyurdu. Bunun üzerine orduya katıldı ve devam etti. Devam etti. Ancak İstanbul'a ulaşılmazdan önce hastalandı kendisi. Hastalanınca yaşlı kendisi, hastalık kendisi yürüme imkanı kalmadı. Bunun üzerine yezit geldi kendisine. Şöyle bir teklifte bulundu. Ey Ebu Eyyub, benden bir arzun var mıdır? İsteğin nedir, vasiyetin nedir deyince kendisi şöyle buyurdu benim yegane vasiyetim, sizler düşmanın arazisine dalınız, oraya gidiniz, yılmayınız, hakkıyla cihad ediniz. Beni de oraya kadar götürünüz. Eğer ölecek olursam orada, surların dibine beni gömünüz de ayaklarınızın altında ayaklarınızın sesini eşiteyim diye buyurdu. Bunun üzerine bunun üzerine Eyyubül Ensarı Hazretleri vefat etti. Evet, bu vasiyetini Yezid ve akranları yerine getirdiler. tasurlara kadar vardılar. Surlara kadar mücadele ettiler ve orada da bu zatın kabrini oraya defnettiler. Ve vasiyeti de böyle gelmiş oldu. Allah Eba Eyyubun Ansari'ye rahmet eylesin. Onun mekanını cennet eylesin. Bizlere de ona vermiş olduğu, Allah ona vermiş olduğu heyecan, gayret, İslam'ın sevgiyi bizlere de nasip eylesin. Bizlerde hiç değilse hiç değilse on gibi olmamız mümkün değil de deriz ki ya Rabbi işte bizler de o yolda yürüdük bizler bir şey almaya çalıştık bizimden de niyetimiz böyleydi niyetimize sen hakimsin ey bizim Allah'ımız diyerekten bizler de kıyamet gününde övüneceğimiz bir şeyler olsun övüneceğimiz bir şeyler olsun Allah mutfeylesin Mevla muvaffak eylesin bütün mevtalarımıza rahmet eylesin Eyübil Ensar'ı Hazretlerinin kıyamet gününde Allah'ın bazı insanlara şefaat hakkı verdiği zaman buna da verilecek şafaattan da bizleri nasip eylesin ve ahiru davane elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu alaihi ve selle Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed